Yaptığınız her şeyden haberdardır. Femenlem yecid fa siyamu şehreyni mutetabiayni min kabili en yetemassa. Femenlem yestatih fa it'aamu sittine miskina. Zaliker <gülüyor> tu'minu billahi ve rasulih. Ve hududullah.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 Allah'ın hudutlarıdır. Kafirler için gayet acı bir azap vardır. İnne illa Allah ve Rasuluhu kubtuh, kubtuh kama kubtuh min qabirihim, ve قد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 kendileri onları unuttukları halde Allah onları tespit ettirmiştir. çünkü Allah her şeye şahittir Elem tara enna Allah ya'lemu ma fi's semawati ve fi'l ard Ma yaqulu min najwa salasatin illa huwa rabiuhum ve la khamsatin illa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 Dilerse karşılığını da verecektir. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir. E lem tera ilal anin najwa thumma yauduna an ve bil ithmi vel udvan ve maasiyetir <gülüyor> rasul ida bima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 يا أيها الذين آمنوا إذا تناجتم فلا والعدوان الرسول الله الذي تحشرون. Ey iman edenler, şayet siz gizlice konuşacak olursanız.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 إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا ففسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يغفع الله الذين آمنوا مinkum والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير أي hey, إيمان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 اَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جُوَاكُمْ صَدَقَاتِ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاتَ وَاطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اللّٰهُ خَب۪يرٌ بِمَا Özel görüşmeden önce sadaka vermeniz halinde... Fakir düşeceğinizden mi korktunuz? Size emredilen bu tasadduku yapmadığınıza göre, Allah da sizi bundan muaf tuttu. Artık namazı hakkıyla ifa edin, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Alam tara اِلَا الَّذ۪ينَ تَوَلَّوْ قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مَا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 اِنَّهُمْ سَاءَ Allah, onlara şiddetli bir ceza hazırladı. Çünkü bunlar, çok fena işler yapıyorlar. اِتَّخَذُوا اَيْمَا لَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ فَلَهُمْ Onlar, yeminlerini siper edinip, Allah yolundan insanları uzaklaştırdılar. Onlara zelil ve perişan eden bir azap vardır. anhum ve min Allah'ın cezalandırma iradesine karşı onların malları da evlatları da asla fayda veremez onlar cehennemliktirler hem de orada devamlı kalacaklardır yeumaya yed'azhumullahu cemian feyahlifun lehu kama yahlifun lekum ve yahsabun ala shay' ala innahum humul kadhibun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 Allah'ı ve elçisini karşılarına alanlar, onlara düşmanlık edenler, en alçak olanların derecesindedirler. Allah'ı ve elçisini karşılarına alanlar, onlara düşmanlık edenler, çünkü Allah, ben ve elçilerim elbette galip geliriz, diye hükmetmiştir. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak galiptir. La teciz kavmen vel yevmil men ve وَلَوْ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم